Mükemmel. Sanırım harika bir pilot olabilmek için gerekli bütün her şey sende var. Kılavuzu tamamladığın için ödülün sana çoktan verildi. Haydi gökleri ele geçirelim.